Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İslam'a uygun sigorta fonu nasıl olmalıdır? Günümüzde değerli kardeşlerim sigorta şirketleri ve kasko şirketleri İslam'a uygun usullerde çalışmıyorlar. Yaptıkları işler, sigorta işleri caiz kabul edilmiyor. Peki, ee, ne nasıl olmalı, İslam'a uygun sigorta fonu nasıl işlemeli, nasıl olmalı? Şu anda sigorta şirketlerinin çalışma usulleri İslam'a uygun kabul edilmemektedir. Dolayısıyla sigorta yaptırmak zorunlu olmadığı sürece caiz değildir. İslam'a uygun bir sigorta kurumu oluşturmak mümkündür. Nasıl olacak peki bu? Malını sigorta ettirmek isteyenler. Oluşturulan sigorta kurumuna gelip üye olurlar ve belli bir aylık ya da yıllık aydat belirlenir ve bunu öderler. Bu para herkesin adına kaydedilir. Toplanan paraların belli bir miktarı hasarları ödemek için ayrılır. Geri kalan ile yatırım ve ticaret yapılır. Buna da bütün üyeler ortak olurlar. Bu gelirle hasarlar ödenir, insanların uğrayacakları zararlar karşılanır, hem de üstüne para bile kazanabilirler. Gelir fazla olmazsa hasarlar fonda toplanan paradan ödenir, kurumun giderleri de yine fondan ve ticari gelirden karşılanır. İşte böyle bir sigorta kurumu oluşturulursa kardeşlerim, bu durum e, caiz olmayan günümüzdeki durum caiz olan bir hale getirilebilir. Bu da İslam'a uygun şekli böyle olmalıdır. Yani sigorta şirketinin İslam'a uygun çalışma şekli bu şekilde olmalıdır. Günümüzdeki gibi ne olduğu belli olmayan e, sigorta şirketleri e, çalışma sistemleri ne olduğu belli değil. İslam'a uygun değil. Yani kişinin ne zaman kazaya uğrayacağı, ne vakte kadar prim ödeyeceği belli değil. Yani akit akit belli değil. Dolayısıyla günümüzdeki şirketlerin sigorta işlemleri İslam'a uygun değildir. Ee, i̇nşallah Türkiye'de ve başka ülkelerde böyle bir sigorta kurumu oluşturulursa Müslümanlar da sıkıntılarını gidermiş olurlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.